صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على صلوا على, على شفيئ ذنوبنا وقرت عيوننا محمد، صل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.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 بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرف طعاين وأصلها لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا أعوذ من الهم والحزن والعزي والكسل والبخل والجبن والدلاع الدين وغلبة الرجال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 Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah azim Şan, hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, Kur'an-ı şanda 37 Bakara Suresinin 37. ayetin 8. ayetinden 48. ayete kadar o konuyu işleyeceğiz inşallah. Evet. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim Efendim. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحضنون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 وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ ناس بالبر وتنسى أنفسكم وأنتم تكلون الكتاب فلا تقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر وسلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروني عمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم ve bellağına Resuluhun Nebiyül Kerim Ve nahnu ala mâ kâle khalikuna ve râzikuna ve mevlana Şahidine şâkirine bi kalbin selim Evet Rabbimiz çok güzel söyledi, çok güzel buyurdu. Allah Celle Celal'e okumuş olduğumuz ayetlerde buyurdu ki "Qul nəhbitu eh jidiki, ehbitu inin, nerede minha oradan? Ne ni için, cemiyen hepiniz için, hepiniz toptan bir şekilde oradan inin. Fəimma yettiyen nekum, size gelir de kim minni benden, kim gelir, huden bir hidayet." Hepiniz toptan inin. Hepiniz inin orada. Eğer benden size bir hidayet gelirse Femen tebi'a Her kim uyarsa Femen her kim Tebi'a o gelen hidayete uyarsa Hudaye benim hidayetime Fela khavfun Onun için korku yoktur. Aleyhim onlar için hiçbir şekilde korku yoktur. Ve yuhzanun. Onlar üzülmeyeceklerdi. Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu buyurdu ki, Dedik ki hepiniz oradan inin, benden size bir hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa, onlar için korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Evet. والذين كفروا <gülüyor> küfredenlere, inkar edenlere gelince ve <gülüyor> bu yalanlayanlar var ya küfredenler yalanlayanlar var ya bir ayet için neyi yalanlıyorlar Bir ayetatina ayetlerimizi yalanlıyorlar ulaike <gülüyor> işte onlar var ya eshabun nar <gülüyor> onlar cehennem ateşinin halkıdırlar hum <gülüyor> onlar fiha orada halidun sürekli kalıcıdır artık. yani inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu işte onlar ateş ehlidirler ateş halkıdırlar onlar orada sürekli kalıcıdırlar yani ebediyen kalacaklar onlara çıkış yok ya ben İsrail ey İsrailoğulları ya beni İsrail ezkuru Hatırlayın Neyi? Nimetimi Nîmeti, Nimetimi hatırlayın Elleti enamtu Aleykum size vermiş olduğum Nimetleri hatırlayın Ey İsrail oğulları Cenab-ı Hak buyuruyor Ve evfu Ve yerine getirin ki Neyi? Bir ahdi ahdimi Vermiş olduğum bana vermiş olduğunuz Sözünüzü yerine getirin Ufi ben de getireyim bi ahdinikum ahdinizi ben de getireyim ve iyaye ve yalnız benden ferhabun ancak benden korkun. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu burada İsrail oğullarına ey İsrail oğulları size vermiş olduğum nimetlerimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin ki ben de ahdinizi yerine getireyim. Yani siz bana vermiş olduğunuz sözü yerine getirin ki ben de size vermiş olduğum sözü yerine getireyim. Ve benden yalnız ben, yalnızca benden korkun. Kainatı yaratan bütün varlık alemini terbiye eden, Allah tevhidi, hakkı bir bilme, nübuvvet, peygamberliği ve maat dönü, dönülecek ikinci hayatı, dost doğru inananların gönlülerine zerk edip doyurucu mahiyette deliller sergiledikten sonra, bütün insanları kapsayan, Nimetlerini onlara bahşettiği üstün kerametleri bir inci dizisi halinde sıraladı. Bunu müteakiben tavsiye, nisyan yani unutkanlık, pişmanlık, tevbe, hidayet ve mağfiret tabirlerini içine alan geçmiş hadiselerden de bahsederek örnekler verdi. Evet. Ondan sonra ve aminu iman edin buyurdu. Neye? Bima enzeltu. Benim indirdiğime iman edin. Musaddikan. Tasdik edici olarak. Lima maakum. Beraberinizdekini tasdik edici olarak. Benim indirdiklerime iman edin. Ve la tekunu. Olmayın. Ne olmayın? Evvele. ilki olmayın. Neyin ilki? Kafirin bi. Ayetlerimi inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi inkar edenleri ilki olmayın. Walla taşteru bi ayeti themenen benim ayetlerimi walla taşteru değiştirmeyin satmayın. Neyi? Bi ayati ayetlerimi ayetlerimi satmayın. Değiştirmeyin. Neyle themenen qaliyla ucuz bir pahayla az bir pahaya satmayın. Ve yalnız benden fetekuni yalnız benden sakının ve benden korkun. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu beraberinizdekini diyor tasdik edici olarak indirdiğime iman edin. Yani size önceden inmiş olan kitaplarla beraber benim sonra da indirdiğime de iman edin. Ve onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi de az bir pahaya değişmeyin, satmayın. Ve benden yalnızca korkun ve sakının. Evet, bu ayeti kerime her ne kadar İsrailoğullarına mahsus ise de bu konuda onlar gibi davranan herkese bu ayet herkes bu ayetin hükmüne girer. Yani bu ayet Cenab-ı Hak Celleval Hazretleri İsrailoğullarına hitaben mesela emre diyor ama kim bu konuma bu bunun bu şekilde davranırsa aynen onun içinde ona da şamildir. Yani bir hakkı değiştirmek veya iptal etmek için rüşvet alan veya öğretmesi vacip olan bir şeyi bir ücret almaksızın öğretmekten veya kendisinden başkasının eda edemeyeceği bir ilmi yine ücret almaksızın eda etmekten kaçınan kimseler bu ayetin hüküm ve tehdidi altına girer. Evet. وَلَا تَلْبِسُوا Karıştırmayın. Neyi? El-hakk'a Hakkı karıştırmayın. Neyle? Neyle? Bilbatili, batılla Hatı, hakkı batılla karıştırmayın Ve tekunu Ve tektumu, gizlemeyin El hakka, hakkı Hakkı da gizlemeyin Ve talemun Bildiğiniz halde hakkı da gizlemeyin Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Burada, hakkı batırla Karıştırmayın, bildiğiniz Halde de hakkı gizlemeyin diyor Bildiğiniz halde de Hakkı gizlemeyin Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmiştir. Ama bizden başkalarına demişlerdi. İşte onların Muhammed peygamber olarak gönderilmiştir. Sözleri hak bizden başkalarına gönderilmiştir. Sözleri ise batıldır. Yani peygamber göndermiştir ama bizden başkaları için gönderilmiştir. Halbuki onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha gelmeden önce müşriklere diyorlardı ki içimiz bizden efendim bize bir peygamber gelecek, biz onunla birleşeceğiz. Sizin kökünüzü kazıyacağız ve sizi yok edeceğiz." diyorlardı. Ne zaman İsrailoğullarda gel peygamber gel gelmeyince Araplardan çıkınca efendim bu sefer inkar ettiler. Wa akimû bir de dosdoğru kılın. Neyi? Essalat namazı. Wa atu verin zekate zekatı. Varkaû ve siz de ruku edin. Ne kimle? Me'arraki'in. Ruku edenlerle beraber ruku edin. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bir de namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Siz de namaz kılın. Evet. E te'murûnen nâse bil emredersiniz de. Neyi? Nâse insanlara. Siz insanlara emredersiniz. Neyi emredersiniz? Bilbirri. İyiliği emredersiniz. Ve tensevne. Unutur musunuz? Neyi? Enfusekum. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutuyor musunuz? Ve entüm. Oysa siz. Tatlûnel kitab. Okuyorsunuz. Kitabı okuyorsunuz. Efela taqilûn. Hala akletmez misiniz? Yani burada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Oysa siz o kitabı okuyorsunuz hala akletmez misiniz? Yani başkasına iyiliği emrederken o yaptığınız, emrettiğiniz iyiliği önce kendiniz yaşamalısınız. Önce kendiniz Efendim kendinizi unutmamalısınız, sonra onu başkasına söylemelisiniz. İsrailoğulları Allah'a itaat etmeyi, ondan korkup takvalı olmayı, iyilik yapmayı emrediyor, kendileri ise bunlara uymuyorlardı. Yüce Allah da bundan dolayı onları kınadı. Burada ne var? Allah tarafında insanların yapmadıkları şeyleri veya başkalarına emrettiği şeyi kendisi yapmadığı halde ne yapıyor? Kınıyor. Vastayinu yardım dileyin yardım isteyin neyle? Biz sabri namaz sabir ile ve salatı namaz ile sabirden sabır ile namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Ve inneha muhakkak ki o sabır ve namaz lekbiratun ağır gelir. İlla ala al ancak huşu duyanlardan başkasına. Yani huşu duyanlardan başkasına Ağır gelir bu namaz ile efendim sabır, sabretmek ağır gelir. Bunu hakikaten zor bir şey. Yani düşünün başınıza öyle bir musibetler geliyor. Siz mesela o musibetlere karşı sabrediyorsunuz, namazla sabrediyorsunuz. Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri diyor yardım isteyin namaz ile sabır ile. Niye? Çünkü bu sabır ve namaz huşu duyanlardan başkasına ağır gelir. Yani Allah'tan korkanlardan başkasına ağır gelir. Yapamazlar onlar. اَلَّذ۪ينَ Onlar ki يَزُنُّونَ O efendim huşu içerisinde olanlar, onlar o kimseler ki يَزُنُّونَ Kesin olarak bilirler kimi ennehum mahakkak ki şüphesiz onlar mulaqu kavuşacaklarını kesin olarak bilirler. Kime? رَبِّهِمْ Rablerine kavuşacaklarını kesin olarak bilirler ve inanırlar. Ve annehum yine şüphesiz ki onlar ileyhi ona varacaklar raciun. Dönecekler de onadır. Evet. Ya ben İsrail, ey İsrail oğulları ya ben İsrail kuru, ey İsrail oğulları hatırlayın. Neyi? nimeti, nimetimi hatırlayın. Benim nimetimi hatırlayın. الذي التي elle onimetim ki enamtu aleykum size vermiş olduğum nimetlerimi hatırlayın ve anni ve gerçekten faddaltukum sizi üstün kıldığımı alel alemin alemlere üstün kıldığımı da hatırlayın ya Allah ya, ya. Cenab-ı burada buradan İsrailoğullarına özellikle sesleniyor ve sizi alemlere üstün Ey İsrailoğulları size vermiş olduğum nimetimi ve sizi alemler üzerine gerçekten üstün kıldığımı hatırlayın. O zaman öyleydi. Ama şimdi değil. Evet. Yani ondan dolayı Cenab-ı Hak kınıyor. O zaman ne yapıyorsun? Vattaku sakının. <Sessizlik> Neye? Yevmen. Öyle bir güne sakının. La teczi. Ödemeyeceği. Nefsün kimsenin annefsin. Kimsenin kimseye bir şey ödeyemeyeceği bir günden sakının. Kimsenin kimseye bir şey ödeyemeyeceği bir günden sakının. Vala <gülüyor> yuqbelu kabul edilmez minha ondan şefaatun hiçbir şefaat. Vala <gülüyor> yu'hazu alınmaz minha ondan adrun fidye de alınmaz. Vala <gülüyor> yunsarun kendilerine yardım da edilmez. Yani Cenab-ı Allah Celle Velal Hazretleri ardından ne diyor? Öyle bir günde kimsenin kimseye fayda vermeyeceği bir ve hiçbir şey kimse adına bir şey ödemeyeceği gün hakkında sakının ki o gün ondan bir şefaat kabul edilmez ve ondan fidye de alınmaz, kendilerine yardım da edilmez. Bu ayetin nüzul sebebi şudur. İsrail oğulları, bizler Allah'ın oğulları ve dostları ve peygamberlerinin çocuklarıyız. Babalarımız bize şefaatçi olacaklardır, diyorlardı. Allahü Teala Onlara kıyamet günü onlardan fidye ve şefaatlerini de kabul edilmeyeceğini de onlara bildirdim, bildirmiş oldu. Yani ve hatta başka bir ayette de madem ki siz Allah'ın dostlarısınız, Allah'ın oğullarısınız, o zaman ölümü isteyin ki Allah'a bir an evvel, ka bir an evvel kav kavuşun Allah'a. Madem öyleyse ölümü temenni edeyim. Edemezsiniz diyor. Evet. Evet, su bu ayet kermeleri. burada kalıyoruz. 48. ayette kaldık. Şimdi <gülüyor> şimdiki işleyeceğimiz konu akaitle ilgili Allah'ın isimleri hakkında. Allahü Teala'nın esma-i husnası şüphesiz ki her şeye hükümran olan Allahü Teala mahlukatın azametine layık olan isim ve sıfatlarıyla tanınır. Bir mümin teberruken ve zikri hoş olduğundan kadrini yüce yüceltmek için onları ezberlemesi iyi olur. İşte sana bunları bir araya toplayan sahih bir hadis Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri vahiy ve hal lisanı ile nübüvvet kelamı ile güzel muallim ve güzel yol gösterici ve hidayet edici. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu allah Teala'nın 99 ismi vardır onları ezberleyen mutlaka cennete girecektir o tektir teki sever Buhari ve Müslim rivayet etti, etmiştir bu hadise Tirmizi şunu ziyade, et, ziyade etmiştir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyerek onun birliğini ilan ettikten sonra zatına ve şanına layık olan isimlerine isimleri de şöyle sıralamıştır. Allahu la ilahe illa hu O Allah ki ondan başka bir ilah yoktur. Ondan sonra Errahmanu Önce bir efendim onu metin olarak okuyalım. Siz de içinizde tekrarlayın. Errahmanu الرحيم المليك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر البر البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المظل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحاكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدع المعيد المحيي المميت القيوم الواجد الواجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الراشد الصابور جل جلاله. أمت. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bu 99 ismi efendim ezberlerse Allahu Teala ve bu ezberlediği efendim yaşarsa Allah onu cennetine koyar. Ve dua ederken de bu isimlerle dua etmek. Evet. Şimdi o isimlerin kısa bir efendim e, manalarını okuyacağım. Errahmanu dünyada kendisine iman eden ve etmeyen herkesi ve her mahluku besleyen, rızık veren ve esirgeyen. Yani Allahü Teala dünyada Errahman sıfatıyla kendisine iman eden etsin etmesin. Kafir olan, mümin olan, erke erkek olan, kadın olan her kim için dünyada onların rızkını verir ve o rızkı verdiğinden ötürü hem acır hem mağfiret eder hem esirger. Er rahim ahirette yalnız iman edenleri gözeten ve esirgeye. Er -Rahim, sıf er rahim sıfatı da sadece ahirette müminler için. Yani dünya ahirette kafirlere artık er rahim sıfatı, acıma sıfatı kalkar. Onlara acıma yok. Sadece bu acıma, bu esirgeme, bu gözetme sadece müminlere. Elmelik yegane mülk sahibi hükümdardır Allah-u Teala. El-Kuddûs, bütün eksiklik ve kusurlardan münezzeh olan Allah. Bunları ezberliyoruz tamam mı Muhammed es Selamu selamete çıkaran ve her türlü ayıplardan münezzeh olan. El-Mü'minü, güvenlik veren. El-Muhayminü, görüp gözeten. El-Azizü, güç ve kuvvet sahibi olan. El cebbaru. Buyruğunu her şeye geçiren emrine karşı konulamayan. Cebbar. Adamlar mesela bazen ce cebbar ismini insanlara koymuşlar. Dedim kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Şirke giriyorsunuz ya. Evet. Cebbar Allah'ın ismidir. Abdülcebbar de kafidir. Cebbar. Cebbar kimdir? Buyruğunu her şeye geçiren emrine karşı konulmayan. Yani her şeyin üstesinde olan. Her zorbalığı her kimsenin ona gücü yetmediği halde kimse ona kimse ona karşı konu koyamayan, koyamayan el mutekabbir çok yüce ve ulu olan el mutekabbir, el bariu yarattığının noksansız ve güzel yaratan. El musavviru yarattıklarına en güzel biçimde şekil veren, savir tasvir eden, çizen, resimlendiren El-Musavvir, yarattıklarına en güzel biçimde şekil veren. el ziyade mağfiret eden, affeden. El-Gaharu, üstünlüğüne sınır olmayan. El-Vehabu, ziyade bağışlayan, karşılıksız veren. Kul kula bir şey verdiği zaman karşılık bekliyor. Ama öyle bir şey veriyor ki karşılığı beklemiyor. el bol bol rızıklandıran. işte insanlar... Zikrin yönünde Allah Celle ve Hazretlerinin efendim bu ismine sığınsa ya Ya Raziqu erzikni Ey razzak olan Allah'ım beni rızıklandır. İşte bu dua bu şeylerle hep dua etmek lazım. Ya Rahim erhamni. Ya rahmanu rahimni, Ya Rabbi sen bana bana mağfiret et. Beni bana acı bana merhamet et. Onun için mesela bu şeyle de, mesela rızık konusunda da bu şekil dua etmek lazım. Zaten duaların en eftalı Allah-u Teala'nın bu 99 ismiyle dua etmektir. Evet. El-Ghaffaru İhfirli, Ya Rabbi sen beni mağfiret et. Bu isimlerle. Evet. El-Rezâku bol bol rızıklandıran, El-Fettâhu önünü açan, yol gösteren Ya-Fettâh Açtığı kapıları Ya Rabbi, ya fetih, ey yolları açan, ey önümü açan, ey efendim kapıları açan Rabbim, sen benim bana hayırlı kapılar aç. diye dua etmek. El Alim her şeyi bütün gizlilikleriyle devamlı bilen. El her şeye sahip olan, yok eden. El rızkı yayan, bol bol veren. El hafidu yumuşak davranan, değil mi? Kafirler o kadar isyan ediyor ona, ama o yumuşak davranıyor, acele etmiyor. Ya işte yumuşak davranan bu sıfatın içine girer. El rafiu yayan, yükselten, ortaya koyan, el muiz aziz kılan, üstün getiren, el muzil zelil ve hakir kılan, el samiyah her şeyi kemaliyle işiten. Bu, kulda da var işitme sıfatı ama onda tam işitme sıfatı var. Sınırsız bir işitme sıfatı var. Kulda sınırlı bir işitme. Bunun dışında biz oturduğumuz yerin dışında başka bir şey duymuyoruz. Mesela. Onun için sınırlıdır. El basiru her şeyi bütün incelikleriyle gören. El hakemu hak ile batıl arasında hakemlik yapan. Yegane karar veren. El adilu daima adaletle hükmeden el latifu son derece lütufkar olan el her şeyden daima haberdar olan el halimu her an sabırlı ve halim olan el azimu çok ulu olan el gafuru mağfireti devamlı çok olan el şekuru daima şükre layık olan El Aliyu yüce olan El Kebiru büyük olan El Hafizu daima koruyan El Mukitu her şeyi bilen El Hasibu hesap edici mahlukatına kafi gelen El Celilu azamet ve kudret sahibi olan el Rakibu daima gözetleyen ve murakabe eden El Mujibu dualara icabet eden وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, ben de dualarınıza icabet edeyim. Ya. Evet. El-Müciybu dualara icabet eden, el kudret ve takat sahibidir. El-Hakimu hikmet sahibi, el-Vedudu ''Sevgi ve muhabbeti sonsuz olan, el-mecidu yegane şeref sahibi olan, el-ba'isu öldükten sonra tekrar dirilten, el-şehidu her şeyi daima müşahede eden, el-hakku hak olan, el-vekilu her hususta yegane vekil olan.'' Bakın es şahidu her şeyi daima müşahede eden her an gören her an onları gözeten her an şey yapan ama maalesef bugün bazı kesimler bunu cahil insanlara mal etmişler adam diyor ki efendim işte senin şeyhin eğer diyor gece sabaha kadar kaç kere yatağında döndüğünü bilmezse o şeyh şeyh değildir ya bu sıfat Allah'a aittir ya bunu nasıl siz şeyhe mal edebilirsiniz ki nasıl yani yatağında kaç kere yani yatağından sabaha kadar kaç kere döndüğünü eğer o şey bilmezse o şey şey değil ya işte halbuki ha, bu sıfat Allah'ındır şey Allah el şahidu her şeye her şeyi daima müşahede eden el Hakku hak olan el vekilu her hususta yegane vekil olan el metinu metanet sahibi el veliyu tek dost el hamidu hamde layık el-muhsi her şeyi sayıp döken el-mubdi'u açıklayan yaratan el-muhidu iade eden öldüren el-muhyi dirilten el-mumidu -mumid, el öldüren el-kayyumu her an yarattıklarını gözetip duran el-vacidu her şeye hiçbir şeye ihtiyacı yok her şeyden müstahani olan el-macidu şerefli el-vahidu tek ve yalnız el her şeyden müstahani ve her şey kendisine muhtaç olan, El-Kadiru her şeye gücü yeten, El-Muqtadiru iktidar sahibi olan, el ilk, el sonu olmayan, El-Evvelu evvel ve her şey, Evvel her şeyden önce, El-Ahiru kendisine, Den sonra hiçbir şeyin kalmayacağı son, El-Zahiru açık varlığı aşikar. El-Batinu, gerçek mahiyeti insan için gizli olan, el Vali Hakim, El-Müteali, yücelikte sınırsız ve sonsuz olan, El-Berru, her an iyilik eden, et tevab ziyade tevbeleri kabul eden, el Muntaqimu sınırı aşanlarda intikam alan, El Afu daima affeden, el raufu mahlukuna acıyan ve merhamet eden, malikul mulk bütün kainatın yegane sahibi ve maliki, zulcelali ve İkram, ikram ve azamet sahibidir, el muksitu mahzı adaletle hareket eden, el camiu bütün kemal sıfatlarını kendisinde toplayan noksan sıfatlardan münezzeh olan, el gani hiçbir şeye muhtaç olmayan el mani bütün kötü ve çirkin şeylerden men eden eddar emir ve yasaklara uymayanlara zarar veren en rızasına uygun olarak yaşayanlarda, yaşayanlara fayda veren el hadi doğru yola hidayet eden el bedi yeni eserler yaratan ve yarattığı şeylerle ''İnsanı hayrete bırakan'' el ebedi olan ve sonu olmayan'' el bütün varlıkların ölümden sonra yine baki olan, ebedi mülk ve hükümranlık ile lebet sahibi olan'' ''El-raşidu, mahlukatına daima salih şeyler şeylere irşad eden'' ''Essabûru, asi ve günahkarlardan intikam almakta acele etmeyen'' Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını'' tam karşılığıyla ifade edebilmek şüphesiz ki insan insan gücünün üstündedir. Gerek selefimizin gerekse halefimizin alimleri onun sıfatlarını bir karşılık bulabilmenin güçlüğünü idrak eniklerinden bundan sonra da, bundan daima kaçınmışlardır. Ve bunları olduğu gibi almışlardır. Kendi varlığına birer ifadesi olan isim ve sıfatları kendi gibi ezeli ve ebedi olduğundan cansız ve sönük kelimelerle ifadesini bulamamaktadır. Onun tek bir isim ve sıfatı için ciltler dolusu eserler yazılsa yine azdır. Bizim burada isim sıfatlarla bulduğumuz karşılıklar kelimelerin lügat anlamı olmaktan başka bir şey değildir. Okuyucularımızın bu anlamları Rabbimizin şanına layık bir şekilde değerlendirmesini istirham ederiz mütercim. Bundan sonra Allah nasip ederse inşallah... Allah-u Teala'nın esma-i hüsnasına taalluk eden bahisler gelecek bir dahaki dersimizde ömrümüz yeterse. Evet. Şimdi Allah her şeyi yarattı. Yine akaitle ilgili bir şiir okuyacağım. Rabbim Allah her şeyi yarattı. Yarattığı şeylerle, hikmetlerle donattı. Yarattığı şeyleri hikmetlerle donattı. Kimisi o hikmetleri gördüğü halde inatlara dayattı Kimisi inkar ettiği yerin dibine battı İbret olsun diye Nemrud'a uzun ömür verdi O ömrünü Allah'a hep isyanla geçirdi Çok ileri giderek haşa ben Allah'ım dedi Yüce Allah aciz bir sivrisinekle onu öldürdü Gizli bir hazineydim kainatı yarattım İbret alsın kullarım ikisi arasına engel koydum. Ben Allah'ım haşa diyen Firavun'u suda boğdum. Yaşansın diye kanun ve nizam koydum. Bir Nemrud'a karşı bir İbrahim'i yaratan Allah. Çeşitli hikmetlerle donatan Allah. O hikmetler karşısında Nemrud'u donduran Allah. Alevler içinde yanan İbrahim'i koruyan Allah. Firavundur bunun başka bir örneği. Sarayında musallat oldu Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Gözüyle gerçeği görüp inanmadığı serseri. Kuvvetli delilleriyle karşısına çıktı hakkın peygamberi. Yaratmanın geleği gereği kulunu imtihan eder. Kimi hak yolunu seçer, kimi batıl yoldan gider. Küfür tek millettir. Hepsi aynı yoldan gider. Ayrı ayrı görünse bile Hepsi aynı koldan gider Ya Rabbi Yarattığın şeylerde bize tefekkür nasip eyle İçimizi dışımızı Kur'an'a münasip eyle Hakkı hak görüp hakka tapmayı nasip eyle Batılı çirkin görüp ondan uzaklaşmayı nasip eyle Evet Kaldık Burada da geçen hafta kaldığımız abdestin farzlarında ve metinde altı farz olarak okumuştuk. Şimdi o farzların teferruatlarına geçeceğiz. Birinci kitap dördüncü bölümün toplu manası abdestin farzları ve sünnetlerin hükmü abdestin farzları. Burada altı farz kafanızı karıştırmasın. Metinde geçti. Bunu zaten biraz sonra inşallah göreceğiz. Ee, Hanefi mezhebine göre Dört farzdır Şimdi diğer mezheplerdeki şeyi göreceğiz Abdestin farzları altıdır Bir Yüzünü yıkarken niyet getirmek Yani niyet ne zaman getirilir Yüz yıkanmaya başlandığı zaman İki Yüzünü yıkamak Üç Elleri dirseklerle beraber yıkamak Dört Başın bir kısmını mes 5. Beş Ayakları topuklarla beraber yıkamak, altı tertip zikrettiğimiz şekli, şekilde sırasıyla yapmak. Şimdi bunları görelim inşallah. Abdestin farzları. Ey iman edenler, namaza kalkmayı dilediğinizde yüzlerinizi dirseklerle birlikte ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedip topuklarla beraber ayaklarınızı yıkayın. Bu abdestin farziyeti bu ayet-i kerime ile sabittir. Maide suresinin altıncı ayetinde. Hanefi mezhebine göre abdestin farzı 4'tür Aslında not alırsanız çok iyi olur. Çünkü en azından diğer mezheplerdeki bazı şeyleri de mesela aklımıza kalmış olur. Yukarıda mealini verdiğimiz yazdığımız ayetin açık anla anlatımında bu dört farz şunlardır. Bir, bir. Yüzü belirlenen ölçü ve biçimde yıkamak. Hanefi mezhebine göre. Bir. 2 Elleri dirseklerle beraber yıkamak. Üç. Başı ıslak elle mes etmek. Yani bir kısmının. Dört. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Şafii mezhebine göre altıdır. Bakın burayı karıştırmayın. Hanefi mezhebine göre abdestin farzı Dörttür. Şafii mezhebine göre altıdır. Maliki mezhebine göre yedidir. Ve Hanbeli mezhebine göre de altıdır. Tekrar ediyorum. Şa Hanefi mezhebine göre dörttür. Abdestin farzı. Şafii mezhebine göre altıdır. Maliki mezhebine göre yedidir. Ve Hanbeli mezhebine göre de altıdır. Evet. Şafiilerde yukarıda belirtilen dört farzdan başka bir de niyet ve niyette belirlenen tertip de farzdır. Şimdi not alırsanız söyleyeyim. Abdestin farzları Hanefilere göre dört tanedir. Şafiilere göre altı tanedir. Malikilere göre yedi tanedir. Hanbelilere göre de altı tanedir. Bunlardan biri Yüzü belirlenen ölçü ve biçimde yıkamak ayet-i kerimede geçtiği gibi yani bir, bir yüzü yıkamak, iki elleri dirseklerle beraber yıkamak, 3 başı efendim başı ıslak elle meshetmek, 4 ayakları topuklarla beraber yıkamak. Bu Hanefi mezhebine göredir. Şafii mezhebine göre de 6'dır. Maliki mezhebine göre 7 ve Hanbeli mezhebine göre de Altıdır Muhammed Şamil bunlar aklında tut. Biraz sonra dersi bitirdikten sonra sana soracağım Yüzü yıkamak hocam Heh. Yüzü yıkamak Elleri dirseklerle beraber yıkamak Başı ıslak elle etmek Ayakları topuklarla beraber yıkamak Evet Şimdi Hanefilere göre dörttür dedik şafiilere göre altıdır Maliki mezhebine göre Yedidir Hanbeli mezhebine göre altıdır Şafiilerde yukarıda belirtilen dört farzdan başka bir de niyet ve belirtilen bir de tertip vardır. Şimdi bu yazmış olduğumuz yüzü yıkamak, elleri dirseklerle beraber yıkamak, başı ıslak, elle meshetmek, ayakları topuklarla beraber yıkamak, ayrıca Şafiilerde iki tane daha var. Biri niyet, diğeri de tertip. O niyeti getirirken yüz yıkamaya başlandığında niyet getirilir. Bir de tertip sırasıyla yani... Önce efendim yüzü, sonra elleri, sonra efendim başı ıslak elle mesutmek, sonra ayakları topuklarla beraber yani ayet-i de nasıl bir tertip geçmişse o ayet-i kerimedeki tertibe göre onu sıralar nasıl şekliyle devam etmek. Bu da şafi mezemlerin mezeminde farzdır. Bu eksik olduğu takdirde abdest yerine gelmez. Dikkat edin. Evet. Malikilerde bu dört farzla birlikte niyet bir organ kurumadan bir, biri niyettir Diğeri bir organ kurumadan Diğerini yıkamak Ve bir de suyu yıkanan organın üzerine Götürüp getirmek suretiyle Abdest azasına vurmak farzdır Bakın ham, Hanbeli malikilerde de Niyet vardır Bir de bir organ kurumadan <gülüyor> Mesela yüz, Yüzü yıkarken Yüz kurumadan elleri kolları yıkamak Kollar kurumadan ayakları yıkamak. Yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak bir de yıkanan organın üzerine götürüp getirmek. Yani ovmak. Götürüp getirmek suretiyle vurmak. Yani şöyle şöyle götürüp getirmek. Ovmak. Bu da malikilerde. Yani çok basit. Şafiiler şafiyiler iki tane farz eklediler. Dediler birisi niyettir. Bu zaten hadisle sabittir bu dört mezhebe göre de efendim bu dört farz ayetle sabittir. Maalesef şey, yüksek niyet onlarda var. Evet niyet var niyet var bir de bir organ kurumadan diğer organı yıkamak var bir de efendim yıkanılan şeyi el elini götürüp getirmek yani o şey azay olmak. Evet hambelilere de ise belirtilen dört fazla birlikte bir de bir de ayetle belirtilen tertip üzere abdest almak ve bir organ kurumadan diğerini de yıkamak farzdır. Maliki şey Şafi mi? Maliki. Şafii mi? Malikiyim. Şafii 6 idi. Maliki de 6'dır. Şey Hanbeli 7. Bu şimdi söylediğimiz Hanbeli. Maliki 7, Hanbeli 6. Şimdi 4'ü danca yazdık ya. Bu 4'le beraber efendim bir de tertip. Yani Hanbelilerde de tertip farzdır. Tertiple tertibin yanında efendim belirtilen bir e, tertip üzere altı salmak, bir organ kurumadan diğerini yıkamak vardır. Burada da efendim yine e, malikilere benzeme, e, bir, bir fazla malikilere benzemiştir. Yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak. Hanefi, Şafi'ler de altıydı, biri biri efendim niyetti, diğeri tertiptir. Hanefiler, Hanbeliler de biri tertip, diğeri de bir organ kurumadan efendim diğer organı yıkamak. Evet 6. Abdest farzlarının ayrı ayrı açıklanması. Evet buraya kadar abdestin farzları ile ilgili mezheplere göre şöyle bir tekrar inşallah akılda kalmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında bir şeyi tekrarlarken 3 kere tekrarlardı ki akılda kalsın. yine bizde o sünnet üzere mesela bu farzları şöyle bir tekrarlayalım. Mezheplere göre Hanefi mezhebine göre abdestin farzı Dörttür. Bir, belirlenen ölçü ve biçimde yüzü yıkamak Yani bir yüzü yıkamak diyelim İki, elleri dirseklerle beraber yıkamak Üç, başı ıslak elle mesetmek. 4 Dört, ayakları topuklarla beraber yıkamak Şafiilerde de bu efendim yine dört efendim tanesi ayetle sabit olmakla birlikte bir niyet Diğeri tertip Malikilerde, malikilerde dört farzla birlikte bir niyet, biri de bir organ kurumadan diğerini yıkamak, biri de efendim yıkadığı her efendim azanın üzerine elini götürüp getirerek ovum, olmak. Şeyde Hanbelilerde de altı tanedir. Dördü yine ayette geçmiş olduğu farzla beraber bir tertip, ikincisi Efendim, beşincisi tertip, altıncısı da bir organ kurumadan diğerini yıkamak. Bu da efendim hanbelilerde. Şimdi abdest farzlarının ayrı ayrı açıklanması. Bir yüzü yıkamak. Genellikle İslam fıkında yıkamak denilince suyu bir organ üzerine akıtmak, Mesih denilince ıslak eli dokundurmak. Yani yıkamak derken ghasle gasele, gusul manasında olduğu gibi yıkama manasındadır da. Yani burada yıkamak denilince suyu bir organın üzerine akıtmak. Efendim, mesih denilince şimdi mesih diyoruz ya, mesih denilince ıslak elle dokundurmak. Mesela işte ıslak elle başını mesretmek, kulaklarını mesretmek buna benzeyen. Hidaye, tahavih ve fetvah hindiye gibi kıymetli kitaplarda özellikle bu tarif üzerinde durulmuştur. Bu bakımda açık olan rivayete göre suyun organ üzerine akması yani akıntısının sağlanması şarttır. Yani yıkanılması gerekli olan azaları yıkamak şarttır. Bu bakımdan açık olan rivayete göre suyun organ üzerine akması yani akıntısının sağlanması şarttır. Akıntı sağlanmadığı takdirde alınan abdest caiz değildir. Yani o yıkanılması gereken yer yıkanılması gerek gerekir. Ancak İmam Ebu Yusuf'a göre suyun organ üzerine akıp damlaması şart değildir. Şart değildir diyor. Yani bazı ölemen de şarttır diyor. Kar ve dolu ile abdest almak. Bunları inşallah aklınızda tutun ona göre soracağınız soruları. Kar ile dolu ile abdest almak caiz midir? Kar ya da dolu ile abdest azasına sürülürse de iki ya da fazla damla su meydana gelirse... Bu bil icma caizdir. Mesela diyelim ki dolu veya kar. Bir insan efendim bir yerde gitti su bulamadı. Kar ve doludan başka bir şey bulamadı. Aldı karı veya doluyu efendim eline sürdü damladı. Yüzüne sürdü damladı. Bu damlalar yeterli kalıyor. Evet. İcma ile. Bu sayıda damla meydana gelmezse İmam Ebu Yusuf'a göre Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre caiz değildir. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre yani su gelmezse, su damla, damlası meydana gelmezse öyle bir abdesti almak caiz değildir. İmam Ebu Yusuf'a göre caizdir. Nitekim Zahire adlı kitapta da bu husus açıklanmış ve fetva-i Hindiyede de buna yer verilmiştir. Ne var ki bu konuda sahi olan görüş, iştihat İmamey'nin görüşüdür. Yani İmam Ebu Hanife Şimdi İmam Meyn dediği zaman iki imamdır. İmam dediği zaman bir imam. İmam dediği zaman iki imamdır. Yani burada iki imam hangi imam? İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed. Dediler ki eğer bir damlada su meydana gelmezse yani o kar ile doludan efendim alındığı takdirde su meydana gelmezse onunla atı salmak caiz değildir. İmam Ebu Yusuf dedi ki caizdir. Burada fetva İmam Meyn'e göredir. Sahi olan görüş budur. Evet. Yüzün sınırı şimdi yüz derken mesela şimdi yüzümüzü yıkacağız. Yüzün sınırı nerede? Açık rivayete göre yüz için bir sınır belirlenmemiştir. Ancak İslam fakirlerinin çoğuna göre yüzün sınırı baştaki saç bitiminde çene altına ve bir kulak yumuşağından diğerine kadar olan kısımdır. Yani şu alnımızın saç tüyünün bittiği yerde Saç tüyü bitmeyen kişiler için değil. Yani bu istisna edilmiştir. Mesela bazı insanlar saçları dökülmüştür. Mesela bazı insan tamamen keldir, saçı dökülmüştür. O istisnadır yani. İstisnalar kaideyi bozmaz. Mesela genel kaidede... <gülüyor> Şimdi genel kaydede mesela saç tüylerinin nerede bitiyorsa genelde aşağı yukarı alın kısmının dört parmak hemen hemen herkeste o şekil mesela bitiyor. Yani o saç kısmının bittiği yer ve kulak yumuşaklarına ve çene altına varın varan yerlere kadar orası yüz sayılmıştır. Yani yüzü yıkarken oraları yıkalması farzdır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. <gülüyor> Hidaye, Şerhinde, Bahri Raik ve İbn Abidin'de aynı husus belirlenmiştir. Bu kitaplarda da bu geçmiş. Başın önce pesindeki kıllar dökülmüşse mutlaka saç bitimi sınır başlangıcı alınmaz. Normal ölçü dikkate alınarak alınla baş arasındaki sınır ki bu normal saçı olanlardan belirgindir esas kabul edilir. Sahi olan görüş de budur. Yani diyelim adamın saçı yoksa yani saçı yok diye buraya kadar yıkacak değil. Yani saç neredeyse bitmiş, mesela genelde herkesin saçı nerede bittiyse o saçın bittiği yer, orası efendim yüzdür. O saçın mesela ama mesela dökülmüşse o dökülen saç esas alınarak o mesela ne, nasıl? Dört parmak esas alınarak efendim yıkanılır ötesi. Yani o farz yerine gelmiş olur. Saç alnına doğru, saçı saçını alnına doğru uzatan saçını alnına doğru uzatıp, doğru tarayıp uzatan kimse abdeste yüzünü yıkarken yüz sınırını sarkan saçlarında yıkaması vacip olur. Mesela diyelim ki birisi saçını sarkıttı öne. Mesela efendim saçını tararken böyle sarkıttı. Burada taradı. O efendim demek değildir ki yani efendim onun saçı oradadır da efendim oraya kadar yıkacak. O saçın olduğu kısmın mesela alın nerede saç tüyü bitiyorsa onu da onunla beraber yıkamak farzdır. Çok önemlidir bunlar. Evet. Hidaye şerhinde abdeste yüzü yıkarken yüz sarkan saçları yıkaması vacip olur. Hidayet şerhi ve benzeri müteber kitaplarda da aynı husus ya, belirtilmiştir. Sınırlar, Tabii. Mesela şimdi diyelim burada alın alın buradadır mesela ama adam saçını kaşın üzerine kadar taramış. Mesela öyle şey yapmıştır. Yani orası yüz değil. Yani yüzden değildir denilmez. Evet. O saçı da onunla beraber yıkar yani. Evet. Heh. Evet. Gözlerin içine suyu ulaştırmak. abdestte yüzü yıkarken suyu gözlerin içine ulaştırmak ne farz ne de sünnettir. Ancak yüze su vururken gözleri fazla yummak için bir külfete girmeye de gerek yoktur. Açık tutmaya da çalışması da böyle. Mesela bazı adam açıyor, böyle efendim e, su gözümün içine girsin. Öyle bir farziyet yok. Evet. Ne farzı ne de sünnettir. Açık tutmaya da böyledir. Ne var ki Fakih Ahmet bin İbrahim o görüşte olan bazı ilim adamları yüz yıkanırken gözleri sıkıca yummak caiz değildir demişlerdir. Çünkü bu durumda gözün ve çevre pınarları yıkanmış olmaz. Sadece bu efendim bir e, yorum yapılmıştır. El-Muhid kitabında da bu husus belirtilmiştir. Gözdeki çapağın altını yıkamak. Ağran bir gözde çapak meydana gelir, bu gözün daha, daha çok dış kısmında bulunursa, Yüzü yıkarken gözler yumulduğunda dışta kalan çapağın altını yıkamak vacip olur. Aksi halde abdest yerine getirilmiş sayılmaz. Bakın bu çok önemlidir. Gözler yumulduğunda dışta kalan çapağın altını yıkamak vacip olur. Evet. Yıkamada dudakların durumu. Dudaklar normal biçimde kapatıldığında dışta kalan kısmı yüzden sayılır. Mesela Şimdi dudak derken dudak neresi? Şu efendim kırmızılığın gördüğü kısımdır. Şöyle kapattığınız takdirde bu kapanan kısım yüze sayılır. Öbürü dudakta ağzın ağız, konumuna girer. Evet. Bu nedenle yüz yıkanırken dudakların o kısımlara suyun dokunması gerekir. Sahi olan görüş de budur. El-Hülasa kitabında da aynı hususa yer verilmiştir. Şakakla kulak arasındaki beyazlık. Bu kısım da yüzün sınırına girdiğinde yıkanması, yani suyun dokunması vaciptir. Şakak. Şu kısımlar. Evet. Yani suyun dokunması vaciptir. Tavi sahi olan budur, diyor. Hanefi fakirlerin çoğu da aynı görüştedir. Kaş büyük ve sakalın yıkanması. Yüzü yıkarken yüzü yıkarken Kaş ve bıyıkları sakaldan yüz sınırını aşmayan kısmı yıkamak vaciptir. Suyun kırların altına nüfuz etmesi şart değildir. Ancak kırlar seyrek olur da yer, yer yer deri görünürse o takdirde suyun deriye geçmesi sağlamak vaciptir. Aynı konu Kadıhan fetvasında da işlenmiştir. Yani mesela bir sakal ki karşıdaki insan baktığında onun içini görebiliyorsa o sakalın içindeki deriyi görebiliyorsa o seyrek sakaldır. Onun içindeki deriyi göremiyorsa sıktır, onu da yıkaması gerekiyor. Evet. Sakalın su ile oğulması. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre suyu sakalın dışının üzerinde götürüp getirerek olmak vaciptir. En sahi olan görüş ve ihtiyata da budur. Ancak çenenin sınırını, sınırını aşıp aşağıya sarkan kısmı yıkamak vacip değildir. Evet. Saatımız doldu mu? şu şeyi bitirelim el, ellerde kalalım inşallah evet abdest alındıktan sonra tırnak kesmek veya tıraş olmak abdest alındıktan sonra herhangi bir nedenle kaşlarını ya da bıyıklarını veya sakalını veya başını tıraş eden kimsenin yeniden abdest alma, alması gerekmediği gibi tırnaklarını da kesen kimsenin abdestini yenilemesi gerekmez sadece o kısmı ıslak bir bez ile silmek temizlik yönünde uygun olur Şerhi i Kadir, Bahrur Raik ve benzeri müteber fıkıh kitaplarında da aynı husus belirtilmiştir. Allah nasip ederse inşallah bu konuyu burada bitiriyoruz. Gelecek hafta farzın ikinci efendim teferruatı üzerinde duracağız. Allah nasip ederse bir bu efendim bir yüz farzını okuduk, okuduk. Bir dahaki derste de elleri dirseklerle beraber yıkamanın üzerinde duracağız. Evet. Burada şimdi şey olarak saatiniz doldu. Bu arada sorusu olan, efendim kafasına takılan Cefar abi buyur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geçmişleriniz. Evet. Ee, abi Öçen biz Abdülsal başlarken Erzü-Besmela'yı seçiyoruz. Ondan sonra niyet ettim abdest almaya. Evet. Niyeti hemen yapıyoruz. Evet. Ee, başlıyoruz işte ellerimizi evet. yıkamaya, ondan sonra ağzımızı üç su vermeye, burnumuzda su vermeye, yüzümüzü tuy bitiminden, tuy bitiminden güzel oluşturup yıkamaya üç sefer. Evet. Ondan sonra kollarımızı da aynı. Evet. Tabi böyle mesleyle, yani oğuşturarak kollarımızı evet. üç seferimiz evet. buyurduğunuz gibi başımıza mes verirken böyle yapmak böyle, böyle yapmak ikisi aynı mı dedi yani işte böyle yapalım işte böyle yapalım yani, mes verirken yani fark etmez yani mes ha. sürüldükten sonra Yani, sürüldük. yani. Evet. bir de parmaklarımız saçlarımızdan dolayı mes de dibine su geçmiyorsa olur değil mi yani olumludur tabii, tabii. mes olduğu tabii, için tabii. olumludur evet, evet. Ee, zaten eee elimizin bu arka tarafında bu yönümüzün mes yapıyoruz içi tarafına. Bir tane ayaklarımızı da evet. güzel o sırayı hep Siz demin buyurdunuz şu eee eee Şafii'ye göre, İmam-ı Şafii'ye göre yüzü yıkarken niyet etmek. Evet. Bu farz. Allah gülerse. Tabii sünnete de geçmek gelecek inşallah Tamam. Yani, yani biz şimdi başlarken evli evet. besmeye başlıyoruz evli yani evet. bismillahirrahmanirrahim evet. niyet ettik abdest almaya evet. başlıyoruz önce ellerimizi evet. ondan sonra da ağza buruna su veriyoruz üç sefer sonra evet. da yüzümüzü yapıyoruz Ve evet. tamam. tamam. ee, bir de Mevla'nın isimlere sayarken eee Hayyum ve Kayyum isimlerinin manasını bir orada şey olmalı da onu ben çok Merak ediyorum. Ya hayyum ya kayyum diye. Hayyum. Bunlar ne anlama Hava geliyor? Asker, asker. Hı. Güzel. Evet. Tamam abi? Evet. evet. Allah razı olsun. Şimdi... Ee, abdeste tabi buyurduğunuz şekilde doğrudur ama e, biz daha bu konuların e, farzı üzerinde durduk henüz daha sünnetlere geçmedik e, şimdi bu niyet meselesi e, efendim bazı e, ulemalara göre farzdır bazılarına göre ise sünnettir hanefi mezhebinde sünnettir şafii ve diğer mesela hanbelilerde efendim e, şey malikilerde farzdır bu efendim bunun dışında e, Mesela e, Hanefiler de onu e, Mesela niyeti Sünnet olarak görüyorlar Bu niyette getirilirken Mesela e, Yüz yıkanmaya başlandığı takdirde Bazı ulemalar efendim Farz olarak görüyorlar Ama tabi mesela niyetsiz bir şey Olmadığı gibi e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnnemel e'amalu bin niyat ya hayu ya gayum ya hay yani diri demektir gayum efendim daima ayakta duran efendim mevki sahibi olan efendim her şeyi koruyup gözeten efendim ve her şeye gücü yeten efendim bu şekil e, manaları ifade ediyor e tabi şimdi biz oku, burada az önce okuduğumuz bu manalar e, şeyin sonunda mesela geçti şimdi bu mana mesela bir şey manasıdır bir e, sözlük manasıdır. Yani sadece efendim bu kadar yani bir ya hay işte diridir mesela kelimesiyle yani o verilen mana yerini tutmuyor. Bunun üzerinde ileride zaten şeyler gelecek biz Nila teferruvete gelecektir. Onun için e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok dualarında ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağis esleh şe'ni kullehu Ey Hay ve Kayyum sahibi olan Allahım, efendim, bir rahmeti senin rahmetinde, sana, senin rahmetinden dolayı sana sığınıyorum. Aslıhli şe'ni kullehu bütün işlerimi girulye koy diyerek çok dua etmiştir. Ya Hay ya Kayyum diyerek çok dua etmiştir. Mesela Allahım ercu rahmete k, fala tekilni ila nefsiter fatayil. Ya Rabbi senin rahmetini umuyorum Göz açıp yumacak bir zamana kadar Beni nefsimle baş başa bırakmam İşte onun için mesela Ya Hayyu Ya Kayyum burada mesela dikkat edin Yani dua ederken Allah Celle Celaluhu isim sıfatlarıyla isimleriyle dua etmektir Evet Başka sorusu olan var mı? Buyurun allah Teala'nın 99 ismi mi yoksa 1000 bir ismi mi? İsmi Azam duası tam olarak. Evet. Bir, bir ismi olarak ben bir duymuştum. Bir Şimdi sahih hadislerde bu Buhari ve müslim'in efendim rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisinde şöyle diyor. Allah'ın 99 ismi vardı. Onu ezberleyen mutlaka cennete girecektir. O tektir, teki sever. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu hadise ayrıca Tirmizi de şunu mesela ilave etmiştir. Bu 99'la beraber Huvallahu la ilahe illahu Errahmanur Rahimel Malikul Kudusü's Salamul Müminul Müheymin ila akhir'l isim. Mesela ta ki mesela isimlerin sonuna kadar yani bin bir olarak hadislerde ayetlerde geçmiyor. Evet. Sadece hadislerde Allah'ın 99 isim ismi vardır. Efendim ama mesela ismi azamları çoktur. Onu Allah'tan başka kimse bilmiyor. İsmi azamı çoktur. Onun için e, bu işte bize emredilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafında tavsiye edilen bu 99 ismi okuyan ezberleyen, efendim onun gereğiyle yaşayan ve o şeyle efendim kendisine çeki düzen veren efendim biiznillah bu e, inançla beraber devam ettikçe Allahu Teala o inancı üzerine onu cennete götürecektir evet cümlemiz buyur. baba bu abdestin farzlarında e, imam-ı dışındaki diğer imamlarda tertip de var Şimdi buna göre mesela biz şimdi abdestle başlarken eli kamayla hadi ağız burnu hadi onlar sünnetlere giriyor da evet. e, mesela ayet kelimede de el dirseklerden beraber beraber bahsediliyor. Evet. E, yani buna göre hani tertip farz olduğuna göre hani burada o zaman yüzden başlanıp veya işte tabii bu arada sünnetler de var bilmiyorum da burada şimdi abdestin alınışında şekil olarak şey oluyor mu? Evet. Yani şimdi tertip farz şeylerde. Evet. Yani tertip ayete göre de yüzden baş evet. ilk önce yüz zikrediliyor. Evet. Ondan sonra El, eller dirseklerle evet. beraber zikrediliyor. Evet. Ondan sonra evet. baş ve hani evet. topuklar ondan sonra geliyor. Evet. Evet. Ya buna göre o zaman yüzden mi başlamak gerekir. Veya şimdi yani şöyle sıra şimdi bu farziyet farz olarak olan şeylerdir. Sünnetlere şey yaptığı zaman önce ellerini güzel bir yıkamak. Sonra efendim ağza Sünnet olarak. Evet. Burna, sonra yüze. Sünnet olarak bunlar şeyler. Farz, mesela, ondan sonra farza giriyor. Mesela o sünnetler yapıldıktan sonra, ondan sonra farza giriyor. 100 şey, şey yüz, yüz, yüz, yüz, mesela devreye giriyor. El, devreye giriyor. El'i o zaman öne almış oluyoruz ama. Tabii. Yani şimdi bu Çünkü... mesela tertip, e, siz sorunuzu devam edin, şey yapacağınız, e, soracağınız soruyu sorun, ona göre cevap diyeyim. Benim sorum bu. Evet. Bir de şeyi, bunun haricinde şeyi soracaktım. Şimdi o e, Bakara süresinde okuduğumuzda şey geçmişti o hani rüküv edene beraber rüküv edin veya işte bazı ayetlerde secde edene beraber işte evet. e, burada e, cemaatle namaz mı vurgulanmak istiyor acaba baba yani bu durumda hani onun fazileti noktasına dikkatimi çekiliyor veya da imandan mı acaba baba veya ikisi birden anlaşılabilir mi burada? Evet. Allah razı olsun yavrum. Şimdi önce bir ilk sorunuza gelince yani şimdi terti yüzü yıkamak mesela e, belirtilen ilk mesela efendim sıra ayet-i kerimede de zaten öyle diyor. Namaza kalkmayı dilediğiniz zaman yüzlerinizi dirseklerle birlikte ellerinizi yıkayın Başlarınızı mesedip topuklarla ayaklarınızı yıkayın Mesela Şimdi Bu Mesela Hanefi ve Hanbelilere göre Şey Şafii ve Hanbelilere göre Bu tertip farzdır Hanefilerde bu tertip sünnettir Yani diyelim ki Bu tertibi takip etmediği takdirde Yani abdesti tamamdır ama Şafii ve Hanbelilerde bu tertip mesela devam ıı, takip edilmediği takdirde efendim o ıı, alınan abdest eksik alınmıştır. O abdest, abdest sah sahih abdest değildir. Yeniden alması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? He. Onun için burada şimdi bazı, mesela niyet noktasında da yine öyle. Bazı mezheplerde niyet farz olmakla beraber bazı mezheplerde de sünnettir. İşte onun için önce yani yüzü yıkamayı öne almanın sebebi bu farzlar şimdi sıralandığı için önce yüz, yüzden bahsediyor. Şimdi sünnetlere bakıldığı takdirde sün, sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor herhangi biriniz mesela yatağında kalktığı takdirde üç kez ellerini yıkam yık mı yıkamadan kaba sokmasın. E şimdi biz kalktığımız zaman önce ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra ağzımızı yıkıyoruz. E bu sünnettir. Yani farzın içine değil. Ondan sonra burnumuzu burnumuza yıkıyoruz. Ondan sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Bak, Hemen o sünnetten arkasas, mesela şey geliyor, yüz yıkamam. Ondan sonra elleri dirseklerle he? He. O farza girdiği için yüzü yıkarken niyet edilir. normal başlarken. Normal başlarken. Fakat mesela bazı mezheplerde de sünnettir. Mesela şimdi Hanefilerde niyet sünnettir. Tertip sünnettir şafiilerde tertip de niyet de ikisi de farzdır mesela malikilerde de öyledir hanbelilerde de öyledir yani işte onun için bu şekil mesela olmakla beraber ne dedik mesela şimdi e, şafiilerde niyetle birlikte tertip de farzdır efendim malikilerde niyet de dört farzla birlikte niyet e, niyet de farzdır ve ayrıca bize bir organ kurumadan diğer organı yıkamak bir de efendim o yıkanan azaları mesela yıkandığı takdirde onun üzerine elini götürüp getirerek olmak ee, Efendim Hanbelilerde de tertip farzdır niyet farz değildir, sünnettir Hanbeliler. Hanbelilerle e, Hanefiler bu noktada e, e, şeydir yani e, far, e, o e, niyet e, sünnettir. İşte onun için bu mesela şey bundan geliyor yani bu farzlar sayıldığı için yüz, yüz, yüzden başlanmıştır yani. ayet-i de zaten dikkat edin yüzlerinizi dirseklerle beraber ellerinizi ondan sonra başlarınızı mesledip ayaklarınızı topuklarla beraber yıkamak. Evet ikinci sorunuza gelince <gülüyor> rükü edenlerle beraber rükü edin. Burada hem cemaatin eh ehemmiyeti var hem birlik beraberlik olmanın ehemmiyeti var. Hem yani dost edineceğiniz kişi ruku ve secde edenler olsun. Anlatabiliyor muyum? Birkaç manada efendim bir birleşme vardır yani. Mesela ruku ve secde edenleri dost etmek. Ruku ve secde edenlerle beraber rükü secdeye gitmek. Ruku ve secde edenlerle beraber cemaatle mesela namazı kılmak ve onlarla beraber efendim eee daim ve kaim iç, yani iç içinizi onlarla beraber dişiniz onlarla beraber yapmak bu şekilde yani birlik ve beraberliği bir kardeşlik isim gelemektedir burada yani. Anlatabiliyor muyum ben bu? Evet. Buradan başka sorusu olan var mı? Buyurun efendim. Hocam ee, ayetleri açıklarken mealini verirken ee, İsrailoğullarının işte ayette Allah Teala diyor ki İsrailoğullarının siz yüksel e, onları yükselttiğini söylüyor. Evet. Hani o dönem işte bahsedilen dönemde İsrailoğullarının diğer insanlara karşı üstün kılındığından bahsediyor. Evet. Şimdi bu üstün kılınma nasıl bir mahiyet yani nasıl bir üstün kılınmıştır onu merak edin hocam. Bunun şeyi nedir acaba Hikmet'im. Onlar neden üstün kılınlığı evet. ve Öyle diyor. Öyle mi hocam? Yanlış evet, oldum herhalde. Evet, evet. Şimdi Allah Celle Celaluhu İsrail mesela bahsederken Ey İsrail oğulları, benim size vermiş olduğum nimetlerimi hatırlayın. Sizi bir zaman insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar birçok peygamberler İsrail oğullarından gelmişti. Bu bir üstünlüktür. Heh. Heh. Bu bir üstünlüktür. Şimdi işte Yahudilerin şu anda o geçmiş üstünlüğüne efendim şey yaparak kendilerini üstün sayıyorlar. Onların itikadında haşa bütün insanlar efendim hayvandır, onlar insandır. Onlara hizmet için yaratılmıştır. Çünkü onlar üstün ya haşa. Ve onlar diyorlar ki biz Allah'ın efendim sevgilileriyiz, dostlarıyız, çocuklarıyız haşa. Peygamberlerinin efendim evlatlarıyız e, gibi bu şekilde kendilerini avutuyorlar. Hatta bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Hazretleri de ki eğer siz mesela Allah'ın efendim şeyiyseniz dostlarıyseniz, Allah'ın efendim sevgilileriyseniz o zaman söylediğiniz şeyde samimiyseniz o zaman ölümü temenni edin, dostunuza kavuş. Bakın. İşte onun için mesela yine Cenab-ı İsrail oğulları mesela misal verirken o nimetlerden bir tanesi kudret helvası ve bıldırcın etiydi. 40 yıl hiçbir şey çalışmadan, çabalamadan sabah kalkar bakarlar ki kudret helvası yapraklara düşmüş, alıp yerler. Bıldırcın etiyle kendilerini mesela et ve şeyle şey yaparlar. Şimdi arada zaman geçiyor. Mesela Musa Aleyhisselam'a gelip diyorlar ki Biz etten ve Efendim kudret Elvasına bıktık Bize soğandan sarımsaktan Bakın Cenab-ı Hak diyor ki Siz diyor edna şeyi diyor Efendim e güzel şeyi Edna şeyleri yani alçak şeyle mi değiştirdiniz Hadi eğer inmek istiyorsanız Efendim Yani eti bırakıp da Sarımsak soğana dönmek istiyorsanız O zaman şehre inin Fakat zillet damgası üzerinde Vurularak inin o günden bugüne zillet damgası üzerine vurulmuştur. İşte onun için bu üstünlükleri Cenab-ı Hak onlara vermişti. Bu üstünlükleriniz efendim şey olmadı mesela Cenab-ı Hak burada orada kınıyor bak. Size bu nimetleri vermiştim. Bu üstünlükleri vermiştim. Bu efendim şeyleri vermiştim. İnsanlara ulaşmayan şeyleri onda size ehsan etmiştim. İnsanların elde olmayanları size vermiştim. Mesela sizi efendim işte Firavun'u size zulmeden Firavun'u mesela efendim oğlanınızı katledip kadınlarınızı mesela... ...efendim diri bırakan ki o kadınları mesela... ...kimisini affedersiniz zina yoluyla kullanıyorlardı... ...kimisi hizmetçiyle, hizmetçi olarak kullanıyorlardı... ...erkeklerini öldürüyorlardı. Sizi Firavun'un bu zulmünden kurtaran bu nimetimi de hatırlayın diyor mesela. Ki Firavun ordusuyla beraber onları kovarlarken... ...onlar mesela bir dönüp baktılar ki Firavun ve ordusu onların gözleri önünde... ...efendim şey oldu mesela e, suda boğuldu... E şimdi tam karaya çıkınca efendim orada efendim şeye, mesela puta tapan mesela efendim işte ineğe tapan bir şey bazı insanları gördüler. Dediler ki işte bak efendim onları özenmeye çalıştılar. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkarken 30 günlüğüne gitmişti. 10 gün gecikince bunlar efendim Samiri tarafında bir buzağı efendim şey yapılarak efendim heykel yaparak ona tapmaya başladılar. Cenab-ı Hak Cellevallahu Hazretleri orada yine misal verdiği ...benim nimetimi hatırlayın... ...insanlara üstünlük kıldığımı hatırlayın... ...bak sizi... ...efendim... ...şeyin... ...feravunun zulmünden kurtaran benim... ...sizin gözünüzün önünde... ...bak o köşk, saray sahibi... ...her şeyin sahibi olan... ...feravun mesela... ...gözünüzün önünde... ...denizde nasıl boğduğum... ...boğduğum halde siz kalktınız... ...efendim... ...o halde... ...mesela bana ibadet etmeniz gerekirken... ...nasıl buzağıya taparsınız... ...gibi... ...yani bununla ilgili çok misaller veriliyor... Ondan dolayı yani o üstünlük oradan geliyor yani. Bu tabi ki bu üstünlük kaybolmuştur. Artık mesela İsrailoğulları ne zaman üstünlüklerini kaybettiler, ne zaman ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi, Peygamber aleyhisselam efendimize teslim olmadılar, Müslüman olmadılar, Müslüman olmadıklarından ötürü Allahü Teala Onların o üstünlükleri onlardan aldı ve zillet damgasıyla vuruldu. Kıyamete kadar da horlanacak ve zillet damgasıyla zillet damgas damgalanmış olacaktır. Ahirette de efendim ateşin içinde yanacaklardır. İsa aleyhisselam da sonuçta O da İsrail oğullarından ama maalesef efendim işte bunlar o kadar zalim insanlar oldular ki düşünün mesela kendilerine gelen peyg peygamber Zekeriya aleyhisselamı biçtiler mesela. Yahya aleyhisselamın kafasını kestiler. Buna benzeyen çok mesela peygamberi, çok peygamberlerini yalanladılar, çok peygamberlerine haşa zina isnadını yaptılar, nice nice mesela. Bunlar hep onlardan oldu. İşte onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de mesela kendilerinden kendi soylarına geldiğini tahmin ediyorlardı. Fakat onların soyunda gelmeyip de Arap soyundan gelen birisi olduğundan ötürü inkar ettiler. Evet. İşte onun için Cenab-ı Hak teşteru bi ayati ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ayetleri az bir paya satmayın. Çünkü ona diğer bir ayette وَلَا Hakka الْحَقَّ بِالْبَاتِل۪ي Hakkı bile bile batırla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Batırla karıştırmayın. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri tabi bunları misal vererek ne yapıyor? Bizi bilinçlendiriyor. Kendine yönlendiriyor. Onları da kınıyor o konuma giren, herkes o, o kategori içerisine girer. Evet, burada başka soru olan var mı? Yok, e, Zekeriya Aleyhisselam'ı mı uydurdular, şey uydurdular? Onu öldürdüler? Onu öldürdüler, efendim şey yaptılar mesela, efendim Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı, efendim kafasını kestiler. Nice mesela peygamberlere efendim, ha, kimi peygamberlere zina isnat ettiler, kimi peygamberleri efendim yalanladılar, işte Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhisselam'ı, ki mesela e, yani Düşünün mesela e, Abdullah İbni Selam Yahudi milleti O kadar alçak bir millettir ki Yani 3 dakika önce övdüğü Bir insanı 10 dakika sonra sövebiliyor Yani Abdullah İbni Selam Bir Yahudi hahamıydı Ve çok alim bir insandı Bir gün efendim O e, ilmine rağmen Yahudiler hep bunu Hazreti Peygamberden men ediyordular Yani gidip görüşmesinler şey yapmasın Diye onu mesela e, Şey yaparlardı bırakmıyorlardı görüşsünler bir gün kafasına tak etti dedi ki ya ben dedi bir alim bir insanım sıradan bir insan değilim ben mesela efendim benim elimde e, Tevrat var Tevrat'ta Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları var e bu sıfatları ben biliyorum eğer bu sıfatlar, bu sıfatlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde varsa zaten peygamberdir ben ona iman edeceğim değilse dönüp geleceğim Gitti baktı hakikaten Efendim o sıfatlar onda olduğunu Görünce efendim birkaç Soru sordu birkaç soru, sordukları soruların Cevabını aldı ardında Efendim kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Abdullah Dedi ben dedi şimdi şu anda dedi Yahudileri senin hakkında tanıklık Yapmak için çağırsam Buna ne dersin? Olur ya Resulullah Dedi çağırdı bütün Yahudileri Ey Yahudi topluluğu gelin Dedi siz dedi Abdullah İbni Selam'ı nasıl tanırsınız? Dediler Abdullah İbni Selam en takvalı insanımızdır. Peki hiç yalan konuşmuş mudur kesinlikle? Doğruluğuna emin misiniz? Çok doğru bir insandır. İlmine emin misiniz? En derin alimimiz odur. Takvasına emin misiniz? En takvalı insanımız odur. Kimseye yalan konuşmuş mu? Kimseyi kandırmış mı? Kimseyi dolandırmış mı? Kesinlikle demişler. Ha. Ondan sonra... O zaman e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor peki ya Abdullah İbni Selam şu anda Müslüman olursa buna ne dersiniz? Olmaz haşa diyor ya Muhammed onu yapamaz diyor. <gülüyor> Hz. Peygamber işaret ediyor Hz. Abdullah İbni Selam perden, bir perdenin arkasına çıkıyor. Onların yanında kelime-i getirdikten sonra Hemen dönüyorlar diyorlar ki bu adam en alçak adamdır, en rezil adamdır, işte en en şöyledir, böyledir yani olmadık sözleri ona sarf ediyorlar. İşte onun için mesela her zaman diyorum bazen böyle zihniyete, diyorum bu zihniyet Yahudi zihniyetidir. 3 dakika önce bir dostunu över, 5 dakika sonra söver. İşte onun için yani orada bu Yahudi zihniyetinde bu vardır yani. Şu anda mesela tahrif edilmiş Tevrat'ta bile, Efendim Müslüman kanını akıtmak Allah'a kurban sunmak gibidir. Onların efendim nazarında bir Müslüman kanını akıtmak sanki Allah'a kurban sunulmuş gibi sevap kazandığını zannediyorlar. İşte onun için o üstünlüklerini çoktan kaybettiler. Efendim kaybettikleri gibi horluk damgası damgasıyla damgalandılar ve ahirette de efendim cezasını çekecekler. Rabbim Celle Vala böylesi kötü akıbetleri hepimizin hepimizi muhafaza eylesin. Başka sorusu olan var mı? Evet, ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed. Heh, Muhammed e, Şamil. Sen e, sorun var mı? Demin sana dedim onları aklında tut. Hakkımda mı? Hadi bakayım söyle. Ama dedi sen, sen sor ben onları. Heh. Hanefi mezhebine göre e, abdestin farzı kaç tanedir? Dört. Say bakayım bunları. Muhammed Şamil. Bir, yüzü yıkamak. İki, elleri dirseklerle beraber yıkamak. Üç, başı mesetmek, 4 Dört, ayakları topuklarla yıkamak. Peki, Şafii şafi mezhebine göre abdest fazla farzı kaç tanedir? Altı. Neydi o altı tanesi? O dört saydığımız dört farzla beraber. Bir niyet iki tertip yani niyet nedir mesela alınacak olan abdestte niyet getirmek tertip nedir sırasıyla yapmak yani önce yüzü sonra elleri sonra başı sonra ayakları topuklarla beraber yıkamak sırasıyla yani tertipler malikilerde kaç tane diyeceğim heh aferin. Neydi o yedi ile beraber? O dördün haricinde bir niyet, iki bir aza kurumadan diğer bir azayı yıkamak. Yani mesela diyelim yüzü yıkarken yani o yüz kurumadan, o yıkadığı yüzü kurumadan elleri, kolları yıkamak. Bir tane daha vardı. tane da yedi ya. Yıkadığı azaları ne yapardı? Olmak. Şöyle şöyle götürüp getirmek. Hanbelilerde kaç taneydi? O dört tane ile beraber neydi? Bir tertip bir de yok bir de bir aza kurmadan diğer bir azayı Yıkamak. Şimdi tekrar edelim. Hanefi mezhebine göre abdest fazla farzı kaçtır? Dört. Şafii mezhebine göre kaçtır? Altı. Maliki mezhebine göre kaçtır? Zeydik. Hanbeli mezhebine göre kaç? Altı. Aferi. Aferin. Bir de sen say bakayım. Hadi. Bir de sen say. Hmm. Hanefi mezhebine göre abdest ve farzı? Altı. Ha, dört ha, Şafii mezhebine göre Altı Malikin mezhebine göre Yedi Hanbelin mezhebine göre Dört, dört. Ha, Altı, altı. Ha. Evet bir Ezberlediğim bir şey var mı? Bir şey okuyacak mısın? Peki Başka sorusu Olan yok صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاوات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طاللين Ben zor sümala, indiğiniz arkası oluyor. Açınlarınızda fazlasını. Ben de ben bir şey soracağım. Konuyla eğitim edin Bizim elimizde gerçekten Allah yazıyor mu? A